Auz billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz kardeşler, elhamdülillah bir derse daha Rabbim buluşturdu, kavuşturdu. Allah hayır üzere buluşmalarımızı son nefesimize kadar devam ettirsin inşallah malumunuz bu hafta epey bir yoğun gündem geçti bizler için size Mardin'den selam getirdik Karaman'dan selam getirdik Konya'dan selam getirdik adedini sayısını bilmediğim kadar kardeşlerimizin sizlere selamları muhabbetleri var sizlerden de onlara selam götürmüştüm ne kadar güzel bir şey ki elhamdülillah Ülkemizin her bir tarafında aynı derdi çektiğimiz kardeşlerimiz var Emin olun dünyanın dört bir tarafında var Rabbim onların da sizlerin de sayılarına bereket ihsan etsin Sadece artan sayılarımız olmasın Sayılarımızla beraber kalitemiz de artsın inşallah Madem biz gaye hayal olarak ashabı kendimize örnek aldık, önder olarak onları belirledik. Attığımız her adım da inşallah onlara layık olsun. Onları dillendirdiğimiz kadar onları yaşamayı da bizlere nasip eylesin. O kadar güzel tablolara şahit olduk ki bizimle beraber olan kardeşlerimiz de gördüler. Hep aklımda şu geldi gitti... Ne zaman tarih boyunca İslam ümmeti bir daha dirilmek için gayret göstermişlerse, hep kökleri olan asr-ı saadete dönmüş, onları kendilerine gündem yapmışlardır. Mesela Akif'in deyimiyle Şark'ın en sevgili sultanı olan Selahaddin, Haçlıların seferleri İslam ülkelerine yayıldığı zaman, Kudüs'ün işgal altında olduğu o günler, kendi hakim olduğu İslam coğrafyasının dört bir tarafına ziyaretlerde bulunur. Nereye giderse de gündem aleyhissalatü vesselam Efendimiz olur, sahabe olur. Bu aslında boşuna yapılmış bir şey değildir. Çünkü ümmet ancak onlarla heyecan bulurlar. Ümmet ancak onlarla yeniden ayağa kalkabilir. Ümmet ancak onların modelliğiyle madem onlar bir avuçken bu kadar iş yaptılar biz de aynısını yapabiliriz diyecekleri kıvama gelirler. Selahaddin işi bilenlerden biri olduğu için meseleyi oradan başlattı. O gittiği her yere bu manada aleyhissalatü vesselam Efendimizin kokusunu ashabın kokusunu duyurdu ki yeniden o ruh bir kez daha o topraklarda şahlansın. Şahlandı mı? Vallahi şahlandı. Nasıl şahlandığını siz de biliyorsunuz. Hazreti Ömer'den sonra ikinci bir destan yazıldı o coğrafyada. O destanı yazan ikinci Ömer olan şarkın en sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi değil. Selahaddin Muhammedi yaptı. Elhamdülillah. Niye Selahaddin Muhammedi diyoruz ona? Çünkü o da aynen Selman-ı Muhammedi gibi kavmini dinine feda eden bir sultandı. Hiçbir zaman milliyetini, mensubiyetini dininin önüne geçirmemişti. Her daim Selahaddin için asıl olan şey neydi? Diniydi, imanıydı. Onun için çabaladı, onun için gayret gösterdi. Onun için de kendinden sonra o uğurda, o yolda yürüyen herkese... Rehber oldu. Bakın biz de ondan şimdi ilham alıyoruz. Allah hepimizin ilham kaynaklarını güçlendirsin. İnşallah onlardan daha fazla istifade edenlerden esin, İstifademiz ziyade olsun ki hayatlarımızda bu dünyaya bırakacağımız izler de daha büyük bir anlam inşallah ihtiva etsin. Sizden bir ricam var şimdi. Zor bir konuya gireceğim. Ben zaten yorgunum siz de sakın yorulmayın. İyi olun ki bu konuyu yapabilelim. Yoksa eğer yorulursanız ben de yorgunum hemen başlarız karşılıklı uyumaya. Siz diri diri olacaksınız inşallah sonuna kadar. Ben bazen düşürsem de işi ama siz inşallah hep alacaksınız bu meseleyi. Madem söz bu noktaya geldi anlamaya çalışalım. Konumuz ney? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Gayb'i bilir mi? Peki bu konunun Ehlibeyt Mektebi derslerinde ne işi var? Zannetmeyin ki bir ara konudur. Ara konu değildir. Aslında bu mevcut yürüyüşümüzün içerisinde ele almamız gereken bir konuydu. Söz tam o noktaya geldiği için ben bugün bu konuyu sizlerle paylaşmak için seçtim. Asıl meselemiz olan Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın iki gülü Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in bu meseleyle doğrudan bir bağları olduğu için ki dersin sonlarına doğru söyleyeceğim o bağı bu meseleyi bilmemiz gerekir ki onlar için söylenmiş sözleri ve onlar gibi Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin haklarında söz söylediği bazı isimleri bazı hadiseleri daha iyi kavramış olalım. Dolayısıyla bugün işleyeceğimiz konu ara bir konu değil, ana bir konudur. Bizim kendi Ehlibeyt Mektebi derslerimizin bir konusudur. Bundan dolayı da bugün bunu işleyerek yürüyüşümüze devam edeceğiz. Şimdi gayb meselesi, malumunuz sözlük anlamı bilinmeyen demektir. Gizli olan, aşikar olmayan anlamına gelir. Bizim için bilinmeyen her şeye biz Gayiptiriz. deriz. Gayb kelimesi ve o kelimeden türetilen kelimeler Kur'an'ın da çokça kullandığı bir kelime ve kavramdır. Kur'an'ın bu kelimeyi kullandığı yerlere baktığımız zaman ortak bir cümle görürüz. Nedir o cümle? Kesinlikle ve mutlaka gayb Allah'ın bilgisindedir. Bunun ötesinde kimse hiçbir zaman bir şey söyleyemez. Allah mutlak gaybın sahibidir. Onun için biz ne deriz? Allamul güyub deriz. Biz demeyiz Rabbimiz der kitabında biz de oradan öğrendiğimizi tekrar ederiz. Yani o gaybe ait olan ne varsa hepsinin bilgisini katında tutandır. Ona gizli olan, ona bilinmeyen, ona bir şekilde sır olan hiçbir şey yoktur. Rabbimiz her şeyi en ince detayına kadar bilir. Sadece söyleneni değil, söylenecekleri değil, yüreklerde saklı olanı da bilir. Bu konuda hepimiz zaten Kur'an'daki mevcut ayetleri biliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin evradına eskarına giren dualarını biliyoruz. Bu manada ve vesselam efendimizin de Kur'an'ın da zihnimize telkin ettiği ortak meselenin gayb meselesinde mutlak otoritenin Allah olduğuna dair bilgidir bunu biliyoruz. Ancak cin suresinin 26. ayetinden 28. ayetine kadar olan iki ayetlik bölüm Gayb meselesinde bir istisna ile bize bir bilgi verir. Orada da yine Allah gaybin sadece ve sadece Allah'ın bilgisinde olduğunu söyler. Alimul gayb fela yuzhiru ala gaybihi ahade. Allah'tan başka gaybi bilen yoktur ve o bildiği o gaybe onun için gayb olan Bizim haşa onun için malum olan bizim için gayb olan meselelerde kimseye gaybini muttali kılmaz. Yani açmaz. Gaybı kendi katından tutar. Ancak illa bir istisna edatı gelir orada. İlla men de min resulin sadece seçtiği resullere bunun bir miktarını verir. Burada ne anladık? Gayb Allah'ın otoritesindedir. Ama istediği elçilere buradaki Resulü sadece peygamber olarak da anlamamamız gerekir. Zaten marifeyle de gelmemiştir. El takısı yoktur. Dolayısıyla ne kire gelmesi de bazı şeylere işaret eder. Buradaki bu mesaj bize şu bilgiyi verir ki Allah dilediği elçiler dışında gaybin mutlak bilgisini katında tutar yani dilediği elçilere gaybinden paylar verebilir bu bilgiyi bilelim ki aleyhissalatü vesselam efendimizin gaybi bilip bilmeme konusundaki zihinlerimizde olması muhtemel olan sorulara ve sorunlara cevap bulmuş olalım buradan yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam mutlak gaybi bilirdi demek işin ifradıdır. O hiç gaybi bilmedi bilmedi demek demek de işin tefrididir. Ne mutlak manada efendimiz Aleyhissalatu vesselam gaybi bilirdi demek doğrudur ne de o gayipten hiçbir şey bilmezdi demek de doğrudur. Çünkü bu ayet zaten bize aslında söyleneni söylüyor. Buradan yola çıkarak oradaki Resul ifadesini özellikle peygamberlerle sınırlandırmamamız gerektiğini söylemem de aslında bir şeye yaslanıyor. Allah dilediği kullarına bu manada ikramlarda bulunabilir. Var mı bunun örneği? Elbette ki var. Mesela size Beyhaki'nin kitabında taberinin tarihinde Beyhaki'nin itikat kitabında, Akaid ile ilgili kitabında geçen bir bilgiyi paylaşacağım ki hepiniz o bilgiyi iyi biliyorsunuz. Hazreti Ömer'in dünyasında geçen bir hatıra bu. Hazreti Ömer halifeyken iken Sare isimli komutanını çok büyük ihtimalle El Cezire fetihleri için göndermişti Anadolu topraklarına. Ve o anda minberde insanlara bir şeyler anlatırken... Allah perdeleri kaldırmış Hazreti Ömer ekrandan seyredir seyredercesine Sare'nin o andaki o savaş meydanını görmüştür. Ve düşmanın arka taraftan dağın arka tarafından İslam ordularını kuşatmak için geldiklerini gördüğü anda onlarca insanın duyacağı bir şekilde ya Sare ile Cebel ile Cebel demiş. Üç kez ey Sare. Daha doğru daha doğru demiş kilometrelerce uzaklıkta olan Sare de bunu duymuş yanındaki askerler de bunu duymuş. Daha doğru çekilerek o anda mağlubiyet olması ihtimal dahilinde olan o savaş Müslümanların galibiyetiyle neticelenmiş. Hazreti Ömer'e o anda böyle bir ikram verilmiş. Aynı Ömer ama buna çok dikkat edin aynı Ömer... Bir sabah namazı sırasında iki saf arkasında duran ve kendisini öldürmek için sinesinde hançer saklayan Firuz'u ya da diğer ismiyle künyesiyle Ebu Lu'lu'eyi göremedi. Peki Ömer mi göremedi? Sare'yi Ömer mi gördü ki Firuz'u Ömer göremedi? Hayır mesele şudur Sare'yi Allah gösterdi. Ömer gördü firuzu Allah göstermedi Ömer göremedi. Dolayısıyla Allah istediği zaman bir rahmet gereği kullarından bazıları için gayb olan bazı meselelerde perdeleri kaldırabilir. İlahi bir ikram olarak böyle bir şeyi sunabilir. Biz bu manada aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatında çokça şeyler görürüz. Aslında bu peygamberlere olduğu zaman adı nedir? Mucizedir salihlere olduğu zaman asfiaya olduğu zaman adı nedir keramettir biz şu anda Efendimiz için konuşuyoruz aleyhissalatü vesselam için olduğunda bunun adı mucizedir peki madem söz mucizeye geldi onun içinde birkaç şey söyleyelim Öncelikle kelam alimlerimizin bir tasnifini hatırlayalım ne diyor kelam alimleri Peygamberlere verilen mucize üç şekildedir. Birincisi akli mucize ya da bilgi mucizesi. İkincisi hissi mucize. Üçüncüsü haberi mucize. Birincisi akli mucize ya da bilgi mucizesi. Bu mucize ilk gün başlar son güne kadar da devam eder. Ve peygamberlere verilmiş en büyük mucize de budur. Vahi bu mucizedir işte. Bütün peygamberlere verilen vahi başlı başına bir mucizedir, ama son peygamber olan aleyhissalatü Vesselam Efendimize verilen Kur'an da o mucizelerin en büyüğüdür. İlk gün Mekke'de, Medine'de mucize olduğu gibi 21. yüzyıldayız. Şu anda İstanbul'da şurada, burada olanlara da mucizedir. Son güne kadar dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın o vahye muhatap olan herkes için mucizedir. Bunda hiçbir tereddüt yok. Hissi mucize nedir? İsmi de zaten belli, adı da üstünde. His edilen demek demektir yani o gün ortaya çıktığı anda insanların hissettiği bir anda fark ettikleri ve müşahede ettikleri mucizelerdir Kur'an bu mucizelerden bahseder İşte Hazreti Süleyman'ın dünyasındaki bazı hadiseleri söyler kuşların karıncaların cinlerin dillerini bilmesi onları hizmetinde kullanması birer mucizedir Musa aleyhisselamın beyaz eli yedi beydası bir mucizedir Elindeki asası bir mucizedir. Süleyman aleyhisselam için söyledik birçok şeyi Yunus aleyhisselamın balığın karnında olması bir mucizedir. İsa aleyhisselamın hastaları iyi Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi birer mucizedir. Ve bunları biz Kur'an'dan okuyoruz. Onun gökten indirdiği sofra maidesi bir mucizedir. Onlarca şey sayılır bu konuda. Peki Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bu manada mucizeleri var mı? Elbette ki var. İşte hemen aklımıza gelen Şakkul Kamer onun bir mucizesidir. Kur'an onun hissi bir mucizesinden, hissi olduğu kadar ilmi bir mucizesinden bahseder bize ki İsra ve Miraç bir mucizeydi. Efendimizin yine az yemekle birçok insanı doyurması, Mübarek parmaklarından suların fışkırması, hasta olan bazı sahabiler için yaptığı tedavilerin yaptığı duaların o anda tutması... Gözü akan bir sahabinin gözünü yerine koyup o gözün görmesini sağlaması onlarca şey sayabiliriz. Ama biz biraz modern insanlar olarak bunları algılamakta ve anlamakta zorlanıyoruz. Siz bilirsiniz ister anlayın ister anlamayın ister itiraz edin ben olanı sizlere paylaşmak isterim. Hissi mucizeler Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında onlarca örneğiyle var. Asıl üzerinde. Duracağımız mucize haberi mucizedir haberi mucize nedir haberdir o anda olmamıştır olacağına dair verilen bilgidir mesela Kur'an'da bunun da örneği var. Yusuf kıssasında aslında gerek Yusuf aleyhisselamın gördüğü rüya ki geleceğe ait bir meselenin yorumu olarak ayetlerde bizlere aktarıldı. Daha sonra Yusuf aleyhisselamın zindana düşmesi zindan arkadaşlarının gördüğü rüyaların tabiri ve gerçekten geleceğe ait haber vermesi. Kralın gördüğü rüya ve geleceğe ait bir haber vermesi de haberi mucize bahsinde bize örnek olabilir. Ama Kur'an'da başka örnekler de var. Ben meseleyi uzatmamak için bu kadarla yetineceğim. Şimdi cin süresindeki o ayetten yola çıkarak bazı alimlerimiz gayb meselesini ikiye ayırırlar. Bu haberle alakalı bir bahis olduğu için burada söylememiz gerekecek onu. Mesele şu derler ki gayb ikiye ayrılır. Biri gaybi mutlaktır biri ise gaybi muhberdir. Gaybi mutlak Allah katındadır. Ve Allah gaybin tamamına vakıftır bunu söyledik. Gaybi muhber ise ihbar edilmiş gayb demektir. Aslında gaybdi ama ne yaptı Rabbimiz? cin süresinde ifade edilen o elçilerden birine ihbar etti bir miktarını yani bildirdi o bildi o gaybi o da ümmetine ve ashabına bildirdi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın haberi mucizeleri gaybi muhber bahsinde ele alınmalıdır ve gerçekten de çoktur ben şöyle bir hafta başında dedim bir sayayım Hadis kitaplarımızda ne kadar gaybe ait hadisler var. 300 tane saydım artık durdurdum gidemedim öteye doğru ama 400-500'e varabilecekti sayı büyük ihtimalle. O kadar fazla aleyhissalatü vesselam efendimizin gaybe ait bazı hadiselere dair söylediği hadisler var. Bunların hepsini şöyle bir tasnife tabi tutsak. Dört kategoride ele alabiliriz. Efendimizin gaybe ait söylediği sözleri. Birincisi kendi devrinde yani yaşadığı zaman dilimin, dilimine ait verdiği gaybi haberler. Kendi devrinde devrine yani yaşadığı zaman dilimine ait verdiği gaybi haberler. Şimdi örnekler vereceğim ne demek bu? Efendimiz bugün gaypti söyledi daha kendisi hayattayken ortaya çıktı kendisi de gaybi olarak verdiği haberin ortaya çıkışına şahit oldu bu birinci sınıfta ele alacaklarımız İkincisi yakın istikbale geleceğe ait verdiği gaybi haberler üçüncüsü bu ikincisi de şu mesela sahabelere söyledi bazı gaybi meseleleri aleyhissalatü vesselam efendimiz vefat etti ama hayatta olan sahabiler o verdiği haberin tahakkuk ettiğini gördüler. Yakın istikbal yakın gelecek dememiz bundan dolayıdır. Üçüncüsü uzak istikbale ait verdiği gaybi haberler. Sahabiler görmedi ama biz gördük. Bizden öncekiler gördü. Bizden sonrakiler de görecek inşallah. Dördüncüsü ahir zamana kıyamete ve öte hayata ait verdiği gaybi haberler. Bu dört başlık aleyhissalatü vesselam efendimizin gaybi haberlerinin tasnifatı için ele alınması gerekir. Şimdi birer birer ele alalım. Birincisi neydi? Kendi devrine yani yaşadığı zaman dilimine ait verdiği gaybi haberler. Verdiği haberleri. Ve daha kendisi hayattayken cevaplarını tarih verdi, hadiseler verdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de gördü. Birkaç örnek vereyim. Bukhari ve Müslümin ortaklaşa rivayet ettikleri bir haber var. Bir gün ashabtan bazıları aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bazı sorular sordular. Herhalde sorular çok Efendimizin hoşuna gitmedi. O sorular çok da memnun olduğu sorular olmadığı için Efendimiz bir anda yüzünün rengi değişti. Çok farklı bir ruh haline girdi. Minbere çıktı. Hazreti Ömer naklediyor bundan sonrasını. Biz hiç onu öyle o halde görmemiştik. Çok sert bir edayla istediğinizi bana sorun şimdi cevap vereceğim dedi. İstediğinizi. O kadar bir farklı hava vardı ki diyor Hazreti Ömer'de ben korktum diyor aleyhissalatü vesselam efendimizin o halinden. Ve insanlar başladılar sorular sormaya biri kalktı ya Resulallah dedi devem kaybolmuş nerede Efendimiz yerini söyledi. Biri kalktı ya Resulallah dedi benim babam kim şahsın babası biliniyordu başka biri aleyhissalatü vesselam efendimiz bambaşka bir isim söyledi. Senin baban şudur dedi. Abdullah İbni Sehem ez, Abdullah ibni Huzeyf Huzeyfe es-Sehmi onun da babası konusunda insanların içerisinde dedikodu vardı. Abdullah da kalktı babasını sordu. Efendimiz dedi ki senin baban Huzeyfedir dedi. Onun babasını doğrulattı. Ve böyle birkaç tane soru soruldu. Hazreti Ömer baktı ki iş iyiye doğru gitmiyor. Kalktı ayağı radeyne billahi rabbe ve bi islami dine ve bi Muhammedin nebiye ve rasule dedi. Rab olarak Allah'tan din olarak İslam'dan nebi ve rasul olarak da Muhammed aleyhissalatü vesselamdan razı olduk. Ya Resulallah yeter dedi ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam öylece indi aşağıya. O gün orada hadis kitaplarımız bir miktarını verir ancak... Şerh kitapları etraf kitapları biraz daha detay verirler. Onlarca soru soruldu ve Efendimiz hepsine cevap verdi. Gayipti, bilinmiyordu ama o gün kaldırmıştı perdeyi Efendimizin önünden Rabbimiz. O onu çıkarmıştı elbette ki oraya Rabbimiz de ona bunu, bunu telkin eden o da Allah'tan aldığı o bilgiyi insanlarla paylaşıyordu. O anda söyledi. Ve bu bilgilerin hepsi o anda doğrulandı. Müslim'de geçen başka bir rivayet aktaracağım size. Yine olayı bize aktaran Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer diyor ki Bedir için gittik Bedir'e konakladık. Su kuyularının ön tarafına o savaş meydanını şöyle bir dolaşıyoruz. Ben de Efendimizin yanındayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir anda dedi ki şurası Ebu Cehil'in öleceği, yer, öleceği yerdir. Şurası Utbe'nin öleceği yerdir. Şurası Velid'in sırt üstü düşeceği yerdir. Şurası şunun şurası şunun. Hazreti Ömer 10 küsür ismin sayıldığını söylüyor. Bedr'in arkasından yine bize Hazreti Ömer yeminle söylüyor. Vallahi diyor, kimi dediyse orada o halde ölü olarak buldu. Nereden biliyor Efendimiz bunu? Allah bildirmese nereden bilecek? Allah o perdeyi açmasa nereden bilir? Nereden söyler? Efendimiz aleyhissalatü vesselama o perdeleri kaldıran ve bizatihi iş olduktan sonra da daha hayattayken doğrulatan bizatihi Rabbimiz değil midir? Başka bir örnek daha vereyim. Beyhakinin Delail'inde geçiyor. Tarihler hicretin 8. yılı. Mekke fethedilmiş Mekke'nin o günkü siyasi lideri olan Ebu Sufyan tutuklanmış hadiseyi biliyorsunuz oraları geçeceğim. O anda zorla iman etmiş iman etmiş gibi gözükmüş kendisi onu dediği için biz rahatlıkla diyebiliyoruz. Mekke fethi bitiyor Efendimiz tavaf ederken Ebu Sufyan önünde yürüyor Efendimizin içinden şunu geçiriyor Ebu Sufyan acaba diyor bir daha bir ordu toplasam. Muhammed'i hatta Muhammed de demiyor şunu yenebilir miyim diyor. Efendimiz eğiliyor kulağına topla ordunu görürsün gününü diyor. Anında orada tevbe ve istiğfar ediyor. Ve Ebu Sufyan'ın iman orada kalbine yerleştiği söyleniyor. O anda içinden geçen bir şeyin. Allah tarafından ona bildirilmesi ve Efendimiz Allah tarafından aldığı o bilgiyle Ebu Sufyan'a cevap vermesi yüreğinde şüpheler olan Ebu Sufyan'ın o şüphelerini izale etmiştir. Bu da Beyhaki'nin Delail'in nübüvesinde bize aktardığı bir bilgidir. Bir, bir rivayet daha aktarayım bu konuda. Bedrin arkasından Ümeyr İbni Vehbin oğlu Müslümanların elinde esirdir. Saffan İbni Ümeyye ile Ümeyir İbni Vehb oturmuşlar Kabe'nin avlusunda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı öldürmenin hesaplarını yapıyorlar. Başka hiç kimse yok yanlarında. Ümeyir diyor ki eğer diyor ödenecek borçlarım olmasaydı ve aileme bakacak birileri olsaydı şimdi kılıcımı zehirlettirir gider Medine'ye Muhammed'i öldürürdü. Safvan da o ana kadar Efendimiz'e düşmanlıkta zirve Ümeyr'de zirve hatta Ümeyr'in şöyle bir lakabı vardır Kureyş içerisinde Kureyş'in şeytanı denir o zata çünkü çok şeytanca fikirler üretir böyle de isimlendirilir Safvan diyor ki git diyor öldür bütün borçların benim üzerime ailene de bakmayı ben sana vaat ediyor ve söz veriyor. Alır zehirli kırıcını bir plan yapar Medine'ye gider. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin avlusunda Hazreti Ömer görür onu. Görür görmez şöyle bir boğazından tutar ey Allah'ın düşmanı seni buraya getiren şey nedir der. Daha bir tek kelime etmesini bırakmadan öylece taşır Efendimiz'in huzuruna bırakır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bırak deyince Hazreti Ömer'e Hazreti Ömer bırakır Ümeyr'in yakasını ve başlar efendimiz Ümeyr'le konuşmaya. Neye geldindir buraya? Ümeyr hep başka şeyler söyler. Şunun için, bunun için efendimizdir doğrusunu söyle. O halen bir şeyler söylüyor. Ben sana söyleyeyim mi niçin geldin? Sen ve Saffan Hicri İsmail'de şunları, şunları, şunları konuştunuz. Efendimizin sözü biter bitmez la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ve o anda Hazreti Ömer bir sarılır Ümeyr'e biraz önce boğazını tuttuğu Ümeyr'in şimdi sarılır. Kardeşi olmuştur artık. Hazreti Ömer bu işi çok iyi öğrenmiştir Efendimiz'den. Onun şahsiyete düşmanlığı yoktur. Günaha düşmanlığı vardır. Günahkara değil. Onun için o, o anda Ümeyr'i bağrına basacak kadar onu sevebilmiştir. Bu rivayetleri çoğaltmak mümkündür ama ben bu kadarıyla yetineyim. Sadece bilelim ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz o günün dünyasında söylemiş ve ortaya çıkmış ihbari gaybe ait konulardan birkaç demetti bu Bu meselenin ikinci bahsi yakın istikbale geleceğe ait verdiği gaybi haberler Söylemiş Efendimiz vefat etmiş ama yaşayan sahabiler var Verdiği ve söylediği o haberler ortaya çıkmış birinci rivayeti söyleyeyim Bukhari ve Müslim ortaklaşa rivayet ediyorlar olayı bize aktaran da Üsame İbni Zeyd'dir Üsame İbni Zeyd diyor ki bir gün elimden tuttu benim Medine'de evleri görebileceğimiz bir noktaya çıktık ve aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle endişeli bakışlarla Medine'deki evlere baktı Sonra dedi ki şu anda evlerinizin arasında yağmur gibi fitnelerin dökülmekte olduğunu görüyorum. Şu anda evlerinizin arasında yağmur gibi fitnelerin dökülmekte olduğunu görüyorum. Ben anlamamıştım diyor aleyhissalatü vesselam efendimizin ne dediğini. Yıllar geçti. Hazreti Osman'ın şehadetine yakın günler ve onun şehit edildiği o anlarda Efendimizin beni çıkardığı yere çıktım şöyle bir Medineli evlere baktım Vallahi tam da Efendimizin dediği gibi fitneler yağmur gibi dökülüyordu Oradan bakıp Mescid-i Nebeviye sadak da ya Resulallah dedim Söyledi ve çıktı Orada Üsame İbni Zeyd'e söylediği zaman Medine'de sulh ortamı var. Medine Darussalam ama Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a Allah o gaybi olan sahneyi göstermiş. Efendimiz'e gösterdiği için Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'da görerek görmeyen biri olan Üsame'ye anlatmış. Üsame'de gördüğü zaman her sözünde doğrusun ya Resulallah diyerek o sahnenin altına imza atmıştır. Gaybi bir haber böylelikle malum olmuştur. Bukhari'nin ve Ebu Davud'un ortaklaşa naklettikleri bir haberi daha söyleyeyim. Onu hepiniz biliyorsunuz. İslam'ın ilk günlerinde Habbab İbni Eretin Efendimiz'e gelip bir şikayet üzere bir halini arz etme tablosu vardır hepiniz kaç kez okumuşsunuzdur Habbab İbni Eret ki Risaletin davası için bedel ödemiş biridir öyle bedel ödemiştir ki hem iktisadi anlamda hem fiili anlamda o zor günlerde bu iş noktasında gerçekten sayılı birkaç isimden biri ve en öndekilerden biridir hem de onun için Hazreti Ömer ne zaman o günleri yaşamamış olan genç nesle bu işin nasıl ağır şartlarda bu günlere geldiğini göstermek istediği zaman çağırır Habbab İbni Eret'i açtırır sırtını. Sırtını açtırdığı zaman yumurta şeklinde şöyle işkence izleri halen durmaktadır. Öper o sırtı sonra da der ki bakın bu dinin kimlerin sırtında Bugüne geldiğini iyice anlayındır. der. Habbab İbni Eret böyle biridir. O işkenceleri gördüğü anda asbin vailin ekonomik anlamda iktisadi anlamda sıkıntıların yaşadığı anda artık bıçağın kemiğe dayandığı bir zaman diliminde aleyhissalatü vesselam efendimize gelir. Ya Resulallah der dua etsen de Allah bizlere bir çıkış yolu gösterse katından bir rahmet bundan daha makul bir talep olabilir mi ne istemiş çok ciddi sıkıntılar var başından geçenlere dair bir pişmanlık yok sadece belki de yüreğine bir sekinet talebiyle gelmiş aleyhissalatü vesselam efendimiz risalet davasının taliplilerinin böyle bir sözü söylemesine bile tahammül etmemiştir Bilmem alıyor musunuz alacağınızı yoksa ben mi zorlayayım halen ama alın ne olur alın. Bu iş çok mühim bir şeydir bu mühimi bu ehemmiyeti bilin. Sizden önceki milletlerin başına öyle işler gelirdi ki onların etleri demir taraklarda taranırdı. Onların tırnakları çekilirdi onlar şöyle şöyle işkencelere uğrarlardı. Ama yine de onlar o hallerinden dolayı en ufak bir şikayette bulunmadı. Bulunmamışlardı. Size ne oluyor ki siz sabretmiyorsunuz? Sabredin. Yakın bir gelecekte Hire'den Hadramut'a kadar Yemen'den Şam'a kadar bir kadın tek başına seyahat edecektir. Ve tek korkusu çöllerdeki yaban hayvanlar olacaktır Habbab İbni Eret diyor ki vallahi ben bunu gördüm vallahi ben bunu gördüm diyor o vefat edeceği zaman nerededir biliyor musunuz Efendimizin tarif ettiği o sınırın en son noktasındadır Hire'den Hadramut'a dedi Hadramut'un zorlamaktadır o günler vefat edeceğini anladığı zaman Aynen Ebu Eyyub el Ensari gibi yanındaki Müslümanlara şunu söyleyecektir. Ne olur gidebildiğiniz kadar gidin düşman askerlerinin ve düşmanların coğrafyalarına topraklarına varacağınız en son noktaya beni gömün. Ve o gün daha Kufe'ye kadar varmamış olan İslam mesajlarına Habbab İbni Eret'in İslam ordularının varmadığı yere kabri ve bedeni varacaktır. Sadak da yarasülallah demez misiniz Allah aşkına? Bu budur. Sahabeye söyledi gayipti ama bu oldu. Orada gayip olarak kalmadı. Olayın muhatabı olan Habbab İbni Eret de bu işin zatiyi muhatabı oldu. Hicret yolunda efendimiz. Başına yüz deve konmuş yanındaki aziz dostuyla. Kudeyt Vadisi'nden geçiyor. Süreka İbni Malik bölgenin en meşhur savaşçısıdır onları görüyor hadise biliyorsunuz uzun gelmek istiyor gelemiyor Allah koruyor anlıyor ki o insanlar o kutlu kafile sıradan bir kafile değil iman için yürüyor Efendimizin huzuruna ve iman ediyor İman edince Süreka'nın şöyle bir talebi oluyor ya Resulallah Belki yıllar sonra Medine'ye gelirim beni tanımazsın Bana bir not yazsan da O notu sana getirip takdim ettiğimde En azından bu hatıra orada yad edilmiş olur Yazdır Amr İbni Füheyre'ye yanındadır o da Muhammedun Resulullah diye yaz ona verdir Yazılır verilir Sürekâ alır notu Sevinçle ayrılacağı anda Efendimiz çağırır Sürekadir Nasıl bilirsin Kisra'nın bileziklerini avuçladığın o günü. Hazreti Ebu Bekir diyor ki biz daha can emniyetimiz yok. O korkuyla yürüyoruz hicret yolunu. Efendimiz devrin en büyük süper güçlerinden biri olan Kisra'nın saraylarının hazinelerinin müjdesini veriyor. Ne süreka ne olaya o şahit olanlar. Bu meseleden elbette o an için bir şey anlamıyorlar. Bu hadiseyi Hazreti Ebubekir Bekir Hazreti Ömer'e anlatıyor. Hazreti Ömer'in aklında ve onun hilafet günleri Kadisiye savaşı olmuş. Develer üstünde Kadisiye'nin ganimetleri ve o zamanki işte Sasanilerin saraylarının hazineleri Medine'ye taşınıyor. Biliyor ya bu hadiseyi Hazreti Ömer. Şöyle bir avuç alıyor o hazineden getirip sürekanın avuçlarının içerisine koyuyor. İkisi bir anda efendimizin kabrine dönüyorlar. Sadak da ya Resulallah diyorlar. Verdi ve tarih o işin o hadisenin doğruluğuna şehadet etti. Kim demiş bilmez diye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nereden bilirdi? Bu öngörüm öngörü değil Allah aşkına bazı kelimeleri doğru dürüst kullanalım. Ne öngörüsü böyle öngörü mü olur? Ben de öngörürüm bazı şeyleri ama avuçlayacak diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Avucuna konulduğunu görüyor. Görüyormuş gibi konuşuyor. Bir tahmin yok ki burada ve görüyormuş gibi daha neler konuştu. Şimdi size söyleyeceğim birkaç tanesini daha. Abdullah İbni Büsürr. Sahabeden ensardan birisi çocuk daha efendimizle görüştüğü zaman Benim Mazin kabilesinden yüzünde şöyle sihirler çıkmış Öyle ki o mübarek yüzüne sahabidir canımızın bir parçasıdır Bakılamayacak kadar farklı bir manzara var ve inanılmaz derecede hasta Efendimiz duyuyor o eve gidiyor Elini o mübarek ellerini başına sürüyor yüzüne sürüyor. Ailesine dönüp diyor ki korkmayın. Abdullah tam bir asır yaşayacak ve çok da yakışıklı biri olacak. Olmadı mı? Oldu. Tam bir asır 94 yıl hicri takvimle yaşandığı söyleniyor. Bazı rivayetlere göre yaş tam yüze yürümüştür. Yüzü de öyle güzeldi ki diyorlar ilk günden son güne kadar insan bakmaya doyamıyordu Sadak da ya Söylediği söyledi oldu herkes de bu meseleye şahit oldu Hazret Fatma'nın vefatını söyledi mi söyledi benden sonra ilk sen geleceksin dedi 6 ay sonra Fatma validemiz babasına yürüdü Hendek gazvesinde eline aldığı balyozla semaya çıkan üç kıvılcımın müjdesini verdi mi? Verdi. Bunları biliyorsunuz. Tekrara gerek yok. Bazı sahabilerin şehit olacaklarının müjdesini verdi mi? Verdi. Onlarca bir iki tane de değil. Sabit İbni Kays, Kıbrıs'ın fatih Ümmü Haram sayın gitsin. Kaç sahabiye şehit olacaklarını Şehit olurken nasıl bir halde olacaklarını da haber verdi. Hadi bu faslı gelin Ammar bin Yasir'e kapatalım. Hepinizin bildiği bir hadise. Nerede söyledi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona o meşhur sözü? Medine'nin ilk günlerinde Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Taş taşıyorlar oraya. Hazreti Ali de taşıyor. Hazreti Osman da taşıyor. Hazreti Ali bu işin ehlidir. Hazreti Osman da biraz naziktir. Tüccar birisidir zengindir soyludur böyle imtina ile taşıyor taşırken o halde Hazreti Ali bir takılıyor Hazreti Osman'a orada bir şiir söylüyor mescidin tozlarıyla kirlenenle o tozlardan çekinen bir olur mu diyor bu söz bu şiir o kadar hoşuna gidiyor ki Ammar bin Yasir'in alıyor bu şiiri söylemeye başlıyor kimin hakkında söylendiğini bilmiyor Meğer bu şiir Hazreti Osman hakkında söylemiş ama Hazreti Osman Hazreti Ali'ye bir şey demediği için ses çıkarmamış. Aynı şiiri Ammar söyleyince Hazreti Osman demiş ki bir daha söylersen elimdeki kamçıyı başına yersin. O da aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu olaya şahit olup üzülünce Efendimiz'i üzdüğü için üzülmüş Ammar bin Yasir. Bu sefer o ana kadar birer birer taşıyorken taşları o anda ikişer ikişer taşınmış. Hızlı hızlı taşıyor taşları. Efendimiz o halini görünce ne yapıyorsun Ammar diyor. Ya Resulallah diyor kardeşlerim beni öldürecekler. Her birisi bir tane taşırken bana iki taş taşıtıyorlar. Ve gaybin perdesi açılır o anda. Efendimiz o anda o sözü söyler. Ammar seni kardeşlerin öldürmeyecek. Seni bagi yoldan çıkmış bir topluluk öldürecek. Ve senin bu dünyadan son nasibin içeceğin bir bardak süt olacak. Öngörümü bu Allah aşkına? Kim der bu öngörüdür? Görüyormuş gibi konuşuyor. Açmış perdeyi Allah onun önünden görüyormuş gibi konuşuyor. Oldu mu? En son ona bir bardak sütü ikram eden askeri bile biz biliyoruz sıfın savaşında. içti diyor ve gitti. Efendimizin tarif ettiği gibi. Ve o gün Ammar'ın şehadeti o iki ordu arasında mihenk taşı oldu. Çünkü Ammar mihenk taşıydı. Onu öldüren bagi olacak. Onun olduğu saf da Allah'a itaat eden bir ordu olacaktı. O Hazreti Ali'nin yanında bir askerdi. Dolayısıyla o gün Ammar'ın şehadeti de belki sıffının toprağına döktüğü o kan da en gür sedasıyla sadak da ya Resulallah diyordu. Budur. Bu konuda da çok şey söylenir. İkinci bahsi de burada bırakalım. Gelelim üçüncü bahse. Uzak istikbale ait verdiği gaybi haberler. Yani o gün söyledi, sahabe görmedi, tabi'in görmedi, etba-i tabi'in görmedi, daha daha sonralar görüldü. Mesela bazılarını da biz gördük elhamdülillah. Şimdi ben söyleyeceğim siz de sadakta ya Resulallah diyeceksiniz. Birinci rivayet şu. Efendimiz diyor ki bir gün bir müddet sonra beni kantura diye bir kavim zuhur edecek. Bunlar? Ablak yani dolgun yüzlü, küçük gözlü, basık burunludurlar. Ve onlar şöyle şöyle şöyle işler yapacaklar. Neler yapacaklarını da söylüyor. Fotoğraf verir gibi o kavmin özelliklerini de veriyor. Kim bu kavim? Efendimizin söylediği sözün üzerinden 500-600 yıl geçtikten sonra Bağdat'ı, Basra'yı Suriye'yi Şam'ı ve Anadolu'nun Birçok vilayetini Yerle bir eden Moğol ordusu Tam tarif onlar Ve o gün onları gören Onların zulümlerini gören Kimse bu hadisi Bilenlerin söylediği bir söz Sadakta ya Resulallah'dır Söyledi Aleyhissalatü vesselam ortaya çıktı Hakimin müstedrekinde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Bukhari'nin tarihinde bakın bunu özellikle söylüyorum. Bu hadis Bukhari'de geçmiyor diye eleştirilir. Bukhari tarihe ait bazı hadislerini sahihini almamıştır. Tarihinde tarihi ülke birinde aktarmıştır. Bukhari'nin tarihinde ve onlarca kaynakta aktarılan İstanbul'un fetih hadisi. Çıkmadı mı? Elhamdülillah bakın. Çıktı ve biz hepimiz onun şahitleriyiz. Ne zaman dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz Konstantiniye bir gün muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Ne zaman dedi ittifakla hadis alimlerimizin verdiği tarih Hendek gazvesi ya da arkasıdır. Yani miladi 627 ne zaman fethedildi 1453. 826 sene sonra ulu batlı o sancağı Muhammedi'yi diktiği zaman gören bütün gözlerin ister söylesin ister söylemesin herkesin ortak kanaati sadak da ya Resulallah değil miydi bitti neyin peşindeyiz biz Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söyledi ve bunun haberini verdi Olayı da tahakkuk etti. Hedef verirledi, Hedefi gerçekleştirmek için sahabe onlarca sefer düzenledi. O günden ta Sultan Muhammed Fatih'e kadar o seferler devam edip geldi. Dolayısıyla tarih onun her söylediğinin altına Sadak'ta Ya Resulallah yazdı. Gelin bizi tarif ettiği bir hadisi beraberce okuyalım. Bakalım biz bu hadisin ne kadarlık. Kısmının içindeyiz Ebu Davud'da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis diyor ki Aleyhisselatu vesselam Efendimiz ümmetler milletler insanların birbirlerini sofraya davet etmeleri gibi birbirlerini sizin üzerlerinize davet edecekler cümleyi anladınız mı? Mesela bir sofra kurulmuş ben sizi davet ediyorum sizde bakıyorsunuz çok güzel yemekler var İştahla o sofraya doğru yürüyorsunuz. Nasıl siz iştahla o sofraya doğru yürüyorsanız başka milletler başka din mensupları sizden olmayan düşmanlar kafirler münafıklar ne diyorsanız onlara onlar sizin üzerinize bir yemek yeme heyecanıyla yürüyecekler. Bugün Müslümanların hali böyle değil mi? O zaman deyin sadakta ya Resulallah halimiz ortada işte. Efendimiz bugünün dünyasını bugünden öncesini bizlerin ve tarihin şahit olduğu onlarca tabloyu söylüyor. Birisi sordu ya Resulallah dedi. Onlar bize saldırmak için bu kadar iştahla davranırlarken biz sayıca az mı olacağız? Aleyhissalatü vesselam dedi hayır bilakis. Siz o gün çok olacaksınız sayınız çok olacak fakat selin sürüklediği çer çöp gibi olacaksınız sadak da ya Resulallah mı ya. halimiz ortada bakın bir buçuk milyarız gözümüzün önünde Suriye ne halde ne elimiz ne dilimiz ne bir otoritemiz hiçbir şey yapamıyoruz selin önündeki çer çöp değil de nedir bu Allah aşkına? Ve onlarca böyle hadise bugüne kadar bu ümmet yaşamadı mı? Bir buçuk milyar olacak sayı, senin önündeki çerçöp gibi olacak. Niçin? Sebebini söylüyor. Bakın, Allah düşmanlarınızın kalbine size karşı duydukları korkuyu kaldıracak ve sizin kalbinize vehen atacak. Eskiden düşmanımızın kalbine Allah korku vermişti çünkü biz kaliteliydik Heraklius Suriye'den giderken şöyle bir bakmıştı Suriye'ye elveda Suriye ebediyen elveda demişti bir daha dönemeyeceğini zannediyordu çünkü öyle yiğitler görmüştü ki karşısında bunlar oldukça biz bir daha gelemeyiz demişti o yiğitler gitti başkaları geldi adı Heraklius değildi ama gelenler Heraklius zihniyetinde oldu ve Heraklius'a belki de rahmet okunur mu bilmiyorum ama tabir utussun diye söyleyeceğim. Onu özlendirecek günlere bizi vardırdı. Dolayısıyla Efendimiz'in burada beyan buyurduğu şey düşmanlarınızın yüreklerinden sizin korkularınız atılacak. Ve sizin yüreklerinize vehen konulacak. Soruyor sahabe Ya Resulallah vehen nedir? Cevap ney? Ölüme karşı isteksizlik ve dünya sevgisi. Sadak da ya Allah mı? Ölüme karşı isteksizlik ve dünya sevgisi. Bugün ümmetin hali bu değil midir? Ölüme karşı bir şeyimiz var. Ölüm diye bir düşüncemiz yok. Hazırlıklı değiliz ona. Öyle bir ölümle barışık bir biçimde yaşantımız yok. Ve dünya sevgisi hepimizin etrafını... Yüreğini, aklını, kalbini sarmış bir halde. Bir örnek daha söyleyeyim. Ebu Davud'un ve Nesai'nin, İbni Mace'nin başkaları da var. Beyhaki'nin naklettiği bir hadis. Buna da yine gür sedayla sadak da ya Resulallah diyeceksiniz. İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene bile tozundan bulaşacak. Bugünü değil mi tarif etmesi? Beyhaki'de geçen hadis nedir biliyor musunuz? Herkes yiyecek. Kendisini koruyanların paçalarına da bulaşacak. Ne kadar zorluyorsanız kendinizi, bugün sizin paçalarınıza bulaşıyor. Niçin? Umumi bir bela. Hadisin söylediği o faiz o günlerde umumi bir belaya dönüşecek. Yani herkesi kuşatacak bir belaya dönüşecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği de bu. Şimdi dördüncü sınıf için çok şey söylenir ama vaktimiz yok. Ahir zamana, kıyamete ve öte hayata ait verdiği gaybi bilgiler. Bunlar da çoktur. İnşallah siz o bu meseleyi bir tarafa yazın bir gün o meseleyi de alır biraz daha detaylı inceleriz. Özellikle kıyamet alametlerine dair kıyamet alametlerinin öncesine ve sonrasına dair cennete ve cehenneme dair aleyhissalatü vesselam efendimiz çok şeyler söylemiştir. Şimdi asıl söyleyeceğimize getirelim bu kadar bilgi zihnimizde dursun. Aleyhissalatü vesselam efendimiz Hazreti Hasan için... Hazret Hüseyin için onların akıbetlerine dair de bize bilgiler veriyor ve bu bilgileri verirken onlar 5-6 yaşlarında çocuk yıllar sonra onlar Efendimizin dediği gibi bu dünyadan ayrıldıkları zaman Efendimizin söylediği o sözleri o akıbetleri bilenler de aynen sizin gibi sadakta ya Resulallah dediler. Şimdi Aleyserratu vesselam efendimiz iki parçasına, canından parçası olan Fatma'nın parçalarına, parçaların parçaları da efendimizin parçasıdır biliyorsunuz. İki gülüne Hazreti ve Hazret Hasan'a ve Hazreti Hüseyin'e karşı sevgilerini geçen ders gördük. Sonlara dair bir tablo aktarayım size. Efendimizin vefatına yakın artık günler var. Yataktadır aleyhissalatü vesselam efendimiz. Hazret Fatma alıyor Hasan ile Hüseyin'i babasını ziyarete gidiyor. Hasta yatağında efendimiz o üçünü bir arada görünce halini tasavvur edin. Ne hale gelir aleyhissalatü vesselam o haldedir. Hasta olmasına rağmen kalkmaya çalışır. İki torununu ve kızını kucaklamaya çalışır. Yanlarına oturur ellerini öper. Başlarını koklar ne biliyorsanız aklınıza gelen onları yapar. O tabloyu görünce Hazreti Fatma baba der bu iki torununa hiçbir şey söylemeyecek misin? Bir söz duymak istiyor. Aslında Hazreti Fatma'nın o sorusu ve Efendimizin verdiği cevap Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında Hasan'a ve Hüseyin'e biçilen rolün de ne olduğunu bize gösteriyor. Olayın ayrıntılarını görmek isteyenler çeşitli kaynaklarda bu geçer. Mesela İbni Asakir'in tarihinde Taberani'nin mu'ceminde oralara bakabilirler. Efendimiz orada bir cümle söylüyor. Hasan'a hilmimi ve heybetimi Hüseyin'e. Cesaretimi ve cömertliğimi bırakıyorum ben gidiyorum ama Hasan'a hilim hilim nedir rahmettir müsamahadır onu ve heybetimi gerçekten de Efendimiz nasıldıysa Hazreti Hasan da öyleydi heybet noktasında bu ikisini Hasan'a cömertliğimi ve cesaretimi de Hüseyin'e bırakıyorum. Hayatlarını işleyeceğiz gelecek derslerde hiç bu sözü unutmayacaksınız. Hep göreceksiniz Hazreti Hasan'da biz hilim ile heybet göreceğiz. Hazreti Hüseyin'de biz hep cömertlik ile cesaret göreceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sözü de onlara biçilen rolün bir, bir beyanıydı. Şimdi gelin Bukhari'de ve Ebu Davud'da geçen bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün diyor ki hiç şüphe yok ki bu oğlum bir seyyiddir. Buradaki seyyid ne anlamda? Efendi anlamında. Bu oğlum bir efendidir. Umulur ki Allah onun sayesinde iki mümin topluluğu barıştıracaktır. Hazreti Hasan'ın yapacağı işin ne olduğunu bakın Bukhari ve Ebu Davud'un naklettiği o hadiste Efendimiz bize Beyan ediyor Bukhari ve Ebu Davud'un dışında Kütüb-i Sitte'nin diğer ricali bu hadisi şöyle nakleder Bu benim evladım Hasan Seyyid'dir efendidir Allah onunla iki büyük cemaati barıştıracaktır Bukhari'de geçen lafız ne iki mümin topluluk diğer ricalde geçen Kütüb-i Sitte'nin diğer ricalinde geçen lafızda iki büyük cemaati barıştıracaktır Böyle oldu mu? Oldu o nasıl olduğunu Hazret Hasan'ın derslerinde göreceğiz. Genin Hz. Hüseyin'e Zehebi'nin siyerinde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde aktarılır. Biraz sonra aktaracağım rivayet olayı bize aktaran da Ümmü Seleme validemizdir. Ümmü Seleme validemiz diyor ki bir gün Ali Sırat ve Selam Efendimiz benim odamdayken Efendimiz bana dedi ki ey Ümmü Seleme melek geldi. Melek den kastı kimdir? Cebrail geldi. Beni biraz onunla baş başa bırakır mısın? Tamam ya Resulallah dedim. Tam çıkarken arkamdan seslendi. Ey Ümmü Seleme sakın içeriye kimseyi alma. Tamam dedim. Çıktım kapıda oturdum. Efendimiz içeride ben görmüyorum diyor Ümmü Seleme Cebrail. Cebrail'i Efendimiz onunla konuşuyor içeride o anda 4 ya da 5 yaşlarında Hazreti Hüseyin geldi dedem nerede dedi ben içeride ama işi var dedim bir anını buldu ve içeriye girdi o girdi ben de girdim kendisini Efendimizin kucağına attı aleyhissalatü vesselam Efendimiz kucakladı Ümmü Seleme validemiz orada söylüyor ya Resulallah ben istemedim girmesin ama şöyle oldu böyle oldu. Efendimiz hiç onları duymuyor. Almış kucaklamış seviyor öpüyor kokluyor. O anda Cebrail diyor ki çok mu seviyorsun ya Resulallah bu torununu? Evet ya Resulallah. Evet ya Cibril diyor. Senin sevdiğini o torununu bir gün ümmetinden bazıları katletecek. Efendimizin rengi değişiyor. Gözlerinden yaş boşanıyor. Ey Cibril diyor. Hüseyin'i mi katl mı edecekler? Onu öldürecekler mi? Evet diyor. İstersen seni sana nerede onu öldüreceklerine dair o toprağı da göstereyim. İstersen eğer sana o topraktan bir parça da vereyim. Ve o topraktan bir parçayı veriyor Efendimiz'e. Ümmü Seleme validemiz bu olaya şahit olunca yıllar sonra Hazreti Peygamber'den o toprağı istiyor ve o toprağı günlerce yıllarca yanında saklıyor. Yıllar sonra Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit olduğu zaman o toprağın üzerine gözyaşı dökecektir Ümmü Seleme validemiz. İşte bakın bizim için gayb olan, o gün binlerce insan için gayb olan o mesele böyle tahakkuk ediyor ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz o hadiseyi bize böyle beyan ediyor. Artık kim bu noktadan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu gaybi haberlerinin şöyledir böyledir diye sorgulamasına girebilir. Bir tane değil on tane değil yüz tane değil hepsi bize bu manada bir bilinç verir. Bu manada bir haber verir. Bize düşen Efendimiz'den gelen bu sahih rivayetlere karşı sahih bir duruş ortaya koymaktır. Allah hepimize o duruşu nasip eylesin. Söylenmiş bizler için kaybolan ama şu anda içinde yaşayarak malumat çevrilmiş olan bazı hadiselerde de Efendimiz'i memnun Rabbimizi de razı edecek işleri bizlere yaptırsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfuruke ve etubu ileyk ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.